Biz insanlar bir şeyleri nasıl öğreniriz ve neden bazılarımız bu şeyleri diğerlerinden daha kolay öğreniyor? Bunlar birçoğumuzu heyecanlandıran ve büyüleyen sorular ve bunların tamamı beyinle, beyin araştırmaları ile ilgili. İnsan fizyolojisinde gerçekten kim olduğumuzu tespit etmenin en iyi yolu sahip olduğumuz o esrarengiz organla ilgili. Beyninizden bahsediyorum. Ve görüyoruz ki beyin hakkında bildiklerimiz son derece hızlı bir şekilde değişiyor. Her geçen gün beyin hakkında bildiğimizi ve anladığımızı sandığımız şeylerin çoğunun yanlış ya da eksik olduğunu görüyoruz. Bu yanılgılarımızın bazıları diğerlerinden çok daha açık. Mesela beyin üzerine araştırma yapan bilim adamları eskiden şöyle düşünürdü. İnsan beyni çocukluk evresinden sonra değişmez, gelişmesi pek mümkün değildir. Aynı bilim adamları bugün bunun doğru olmadığını dile getiriyorlar. Beyin hakkında başka bir yanılgı da herhangi bir zaman aralığında beynimizin yalnızca bir kısmını kullanabiliyor olmamız ve hiçbir şey yapmıyor olduğumuzda beynimizin çalışmıyor olması. Bu da doğru değil. Dinlenirken bile çalışıyor. Uyurken bile çalışıyor. MR teknolojisi sayesinde beynimizin hiçbir şey yapmazken dahi oldukça aktif olduğunu artık biliyoruz. Teknolojide yaşanan bu tip gelişmeler beyin üzerinde araştırma yapan bilim adamlarını bu ve benzeri birçok önemli keşif yapmasını sağladı. Ve bu keşiflerde en heyecan verici ve bilim adamlarının bakış açısını bambaşka bir boyuta taşıyanı şuydu. Her yeni bir bilgi ya da yeni bir beceri öğrendiğinizde beyninizi değiştiriyorsunuz. Nasıl ki yediğiniz her şey sindirim sisteminize giren her besin, Kilo olarak vücudunuzu değiştiriyorsa zihninize giren her yeni öğreti beyninizi değiştiriyor. Nöroplastisite denilen bir şey var. 25 yıl kadar kısa bir süre önce bilim adamları şöyle düşünüyorlardı. Beyindeki pozitif anlamda değişim yalnızca ergenlik dönemine kadar gerçekleşir. Ergenlikten sonra beyinde meydana gelen tek değişim negatif yönde olur. Yani yaşlanma süreci başlar ve yaşlılığın etkisiyle beyin hücreleri azalır. Kaybolur. Daha sonra araştırmalar yetişkin beyninde de dikkate değer miktarda bir yeniden yapılanma olduğunu sadece yeni öğrendiğimiz bilgilerin değil bütün davranışlarımızın beynimizi belirli bir oranda değiştirdiğini gösterdi. Üstelik bu değişimler yaşta sınırlı değil ve her zaman oluyor. Bu videoyu izlerken bile şu an bile. Belki az evvel adını ilk kez duymuştunuz bu ikinci duyuşunuz tüm bu değişikliklerin altında yatan sebep nöroplastisitedir. Peki nedir bu nöroplastisite? Beynimiz öğrenmeye destek olmak adına üç temel yolla değişebilir. Bunlardan ilki kimyasal değişiklikler. Basit bir anlatımla beyniniz aslında beyin hücreleri arasında kimyasal sinyalleri ileterek nöron dediğimiz şeyleri harekete geçirerek çalışırlar. Bu bir dizi aksiyon ve reaksiyonu tetikler. Öğrenmeyi desteklemek için beyniniz nöronlar arasında gerçekleşen bu kimyasal sinyallerin miktarını ya da yoğunluğunu arttırabilir. Bu değişiklik hızlı bir şekilde olabileceğinden bu kısa süreli belleği veya bir motor becerisinin performansındaki kısa vadeli gelişmeyi destekler. Evet birinci yol kimyasal değişiklikler demiştik. Beynin öğrenmeyi desteklemek için değişmesinin ikinci yoluysa yapısal değişiklikler. Beyniniz öğrenirken nöronlar arasındaki bağlantıları değiştirebilir. Burada aslında beynin fiziksel yapısı değişiyor. Dolayısıyla bu biraz daha uzun zaman alıyor. Bu tür değişiklikler uzun süreli hafızanızla ilgilidir. Motor becerilerinizdeki uzun vadeli iyileşmelerdir. Daha iyi anlamanız için size bir örnek verebilirim. Hepimiz hayatımızın bir bölümünde yeni bir beceri öğrenmeye çalışmışızdır. Belki piyano çalmaya, belki yeni bir spor yapmaya çalışmışızdır. Belki de gitar kursuna gitmişizdir. O işi ilk kez denediğimizde ilk uygulama seansında şöyle hissederiz. Giderek daha iyi oluyor sanırım bunu becerdim. Ve sonra ertesi gün geri dönersiniz, önceki günde gösterdiğiniz tüm bu gelişmeler kaybolmuştur. Tekrar sanki ilk defa yapıyormuşçasına zorlanmaya devam edersiniz. Tam olarak ne oldu? Söylemiştik. Kısa vadede beyniniz nöronlarınız arasındaki kimyasal sinyallemeyi arttırabiliyordu. Ancak bazı nedenlerden dolayı bu değişiklikler uzun süreli belleği desteklemek için gerekli yapısal değişiklikleri tetiklemiyor. Uzun süreli hafıza değişikliklerinin zaman aldığını da söylemiştik ve kısa vadede gördüğünüz gelişme tam olarak öğrenmeyi yansıtmaz. Tekrar tekrar ve tekrar yapmak gerekir. Şimdi uzun süreli hafızayı destekleyecek olan fiziksel değişiklikler ve kısa süreli hafızayı destekleyen kimyasal değişiklikler. Yapısal değişiklikler öğrenmeyi desteklemek için beynin kendisiyle birlikte çalışan çeşitli bölgelerine de entegre olabilir. Yapı değiştikçe ortaya özel davranışlar çıkar. Nasıl yani? Yine bir örnekle açıklayalım. Görme engelli insanların okuyup yazabilmesi için geliştirilmiş Braille alfabesini duymuş ya da görmüşsünüzdür. Braille alfabesiyle okumayı bilen insanların beyninde sıradan insanlara göre daha büyük el duysal alanları vardır ve beyinlerindeki bu alan onların elleriyle herhangi bir şeyi hissetme yeteneğini diğer insanlardan daha yüksek kılar. Braille alfabesini bilen ancak görme engelli olmayan insanlar üzerinde yapılan tüm testlerde bu çarpıcı bir biçimde ortaya konulmuştur. Sonradan öğrendiğiniz bir beceri beyninizi nasıl da değiştiriyor gördünüz mü? Başka bir örnek daha, bildiğiniz üzere beynimiz sağ ve sol olmak üzere iki lobdan oluşuyor. Görme, duyma ve motor becerilerimizle beynimizin lobları arasında ters bir bağlantı var. Örneğin sol gözünüzün görme yeteneği sağ lob, sağ gözünüzün görme yeteneği ise sol lob tarafından kontrol edilir. Aynı şekilde sol kulak sağ lob ile ilişkiliyken sağ kulak sol lob ile ilişkilidir. Londra'da taksici olabilmek için sınava girip taksi lisansı almanız gerekir ve bu sınavda sorulan soruları yanıtlayabilmek için Londra şehir haritasını ezberlemeniz beklenir. Londra'da taksicilik yapan, sağlak olan, dolayısıyla beyinlerinin sol loblarındaki görme yeteneğinin daha yüksek olması beklenen sürücüler üzerinde yapılan bir araştırmada beklendiğinin aksine beyinlerinin sağ loblarındaki görme yeteneğiyle alakalı bölümün daha büyük olduğu görülmüştür. Neden? Neden? Çünkü Londra'da trafik tersten akar ve dolayısıyla sürücü koltuğu sağdadır. Evet, enstrüman çalan insanlarda beynin iki bölümünün de geliştiğini, sol elini kullanan insanların daha artistik olduğunu falan zaten biliyorduk ama bir dakika bu bu başka bir şey. Yaşadığınız coğrafya, doğduğunuz yerin beşeri şartları resmen beyninizin yapısını değiştiriyor. Tıpkı Londralı taksiciler gibi. Beyninizin öğrenmeyi desteklemek için değiştirebileceği son yol fonksiyonel değişikliklerdir. Bir beyin bölgesini ne kadar sık kullanırsanız tekrar kullanıma o kadar kolay hale gelir ve beyniniz kullanımı artan tekrar kullanımı kolay hale gelen bu alanlara sahip oldukça bu alanların nasıl ve ne zaman aktif olacağını değiştirebilir. Öğrenirken tüm beyin aktivitesi ağlarının değiştiğini görürüz. Nöroplastisite dediğimiz durum kimyasal, yapısal ve fonksiyonel değişikliklerle desteklenir. Bunların tamamı beyninizin içinde gerçekleşir. Bu değişikliklerin biri diğerinden izole şekilde oluşabilir. Ancak çoğu zaman hepsi bir arada yer alır. Hep birlikte öğrenmeyi desteklerler ve daha önce söylediğim gibi her zaman olurlar. İnanın bana şu an beni dinlerken bile oluyor. Peki neden istediğimiz bir şeyi kolaylıkla öğrenemiyoruz? Neden bazı çocuklar okulda bazen başarısız oluyor? Neden yaşlandıkça bir şeyleri unutmaya daha meyilliyiz? İlk dersimiz şu. Beyninizdeki başlıca değişimin itici gücü sizin davranışınız. Bu konuda alabileceğiniz hiçbir nöroplastisite ilacı yok. Nöroplastisite kapasitenizi arttıran bir besin yok. Tek şey var sizin davranışınız ve öğrenmeye ne kadar meyilli olduğunuz. Hiçbir şey öğrenmenize yardımcı olmak için pratik yapmaktan daha etkili değildir ve sonuçta ne yapıyor olursanız onun bir işi yapmanız gerekir ve bu işi yaparken ne kadar çok şey öğrenirseniz beyninizde daha fazla yapısal değişime yol açarsınız. Artan zorluk artan mücadeleyi gerektirir ve mücadele arttıkça gelişim artar bu her yerde böyle değil mi zaten? Video oyunlarında, futbolda, sanatta, her şeyde e dolayısıyla beyninizde. Her ne kadar esrarengiz gibi gözükse de beyin nihayetinde bir organdır ve her organ gibi oldukça tembeldir. Siz o organ üzerine ne kadar pratik yaparsanız o kadar gelişir. Nasıl ki fitness salonunda kendinizi ne kadar zorlarsanız, ne kadar daha üst seviye egzersiz yaparsanız ve ne kadar çok tekrar ederseniz, kaslarınız gelişiyorsa, ne kadar çok düşünürseniz, ne kadar çok öğrenirseniz, ne kadar çok tekrar ederseniz beyninizde o kadar gelişir. Ancak buradaki problem nöroplastistenin her iki yönde de çalışabilmesidir. Olumlu olabilir yani yeni bir şeyler öğrenirsiniz ve motor becerileriniz geliştirirsiniz ama aynı zamanda olumsuz da olabilir. Bir zamanlar bildiğiniz bir şeyi belli bir süre geçtikten sonra unutabilir ya da eskisi kadar iyi yapamayabilirsiniz. Yaptığınız her şey hem yapısal hem de işlevsel olarak beyninizde şekillenir ama aynı zamanda yapmadığınız her şeyde. İkinci dersimiz şu, öğrenmek dediğimiz şey bir tekstil ürünü değildir. Small'u, medium'u, large'ı olsun ve hangisi size uyuyorsa raftan onu alıp üstünüze giyin. Hayır, öğrenmek satın alabileceğiniz bir şey değil. Öğrenmek böyle bir şey değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, öğrenmek için belirli bir tarif yok. Örneğin piyano çalmayı öğrenmek ve ustalaşmak. Ben denedim sizi temin ederim bu öyle basit değil. Bazılarımızın belki aylarca çok daha fazla pratik yapması gerekecek ama bazılarımız için çok daha az zaman alabilir. Beyinlerimiz herkesle işe yarayacak tek bir formül için çok fazla eşsizdir. Kanser üzerine araştırma yapan bilim adamları bunu yani insan beyninin unique, her insanın sahip olduğu beynin diğerinden farklı olduğunu anladı ve bu farkındalık onları kişiselleştirilmiş ilaç denilen bir kavram üzerine düşünmeye zorladı. Kişiselleştirilmiş ilaç. Her bireyin sonuçlarını optimize etmek için kendi müdahalesini gerektirdiği fikridir. Nesliyantayı yakından takip edenleriniz mutlaka duymuştur. Belli bazı kemoterapi türlerinin belirli kanser türleriyle eşleştirmede genetiğin çok önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bir tedavi bir hastada harika sonuçlar verirken bir diğerinde hiçbir işe yaramıyor. İnsan beyninin ne kadar karmaşık olduğu göz önüne alındığında bu hiç de şaşırtıcı bir sonuç değil. Günlük yaşamımızda uyguladığımız davranışlar önemlidir. Her biri beynimizi değiştiriyor. Ve sadece kişiselleştirilmiş ilacı değil kişiselleştirilmiş öğrenmeyi de düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Beyninizin benzersizliği sizi hem öğrenci hem de öğretmen olarak etkileyecektir. Bu fikir bazı çocukların geleneksel eğitim ortamlarında neden başarılı olduğunu ancak bazılarının da neden başarısız olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır. Bazılarımız yabancı bir dili kolayca öğrenebiliyorken bazılarımız herhangi bir sporu diğerlerinden daha kolay öğrenebiliyor olabilir. Bu yüzden bugün bu videoyu kapattığınızda beyniniz bu sabah uyandığınız zamankiyle aynı olmayacak ve bu bence oldukça şaşırtıcı. Ama her biriniz beyninizi farklı şekillerde değiştireceksiniz. Öncelikle en iyi nasıl ve ne öğrendiğinizi öğrenin. Beyniniz için sağlıklı olan bu davranışları tekrarlayın. Sağlıklı olmayan davranış ve alışkanlıkları sona erdirin. Size neyin iyi geldiğini en iyi ve yalnızca siz bilebilirsiniz. Öğrenme beyninizin gerektirdiği işi yapmakla ilgilidir. Dolayısıyla stratejiler bireyden bireye farklılık gösterecektir. Biliyor musunuz aynı birey zamanla kendi içinde bile değişiklik gösterecektir. Umarım tüm bu anlattıklarım beyninizin ne kadar muhteşem olduğuna dair bir farkındalık yaratmıştır. Siz ve beyniniz etrafınızdaki dünya tarafından sürekli şekilleniyorsunuz. Yaptığınız her şeyin, karşılaştığınız her şeyin ve yaşadığınız her şeyin beyninizi değiştirdiğini anlayın. Bu olumlu bir değişiklik olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Dolayısıyla az sonra bu videoyu kapattığınız an şu andan tezi yok beyninizi değiştirmeye ve istediğiniz beyni kurmaya başlayın.